Evuzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd fe inne estaqa al-hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesasatin bid'a ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalalatin finnar. Tefsir dersimizde Şura Suresi'nin 16. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Geçtiğimiz hafta en son 15. ayeti işlemiştik. Ayeti tekrar okuyalım 15. ayeti. Oradan devam edelim inşallah. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi dost ol. Onların arzularına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba iman ettim. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda artık bir delile tartışmaya gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır ve dönüş yalnız O'nadır. Bu ayette Allah Azze ve Celle Nebisine emrolunduğu gibi dost doğru olmasını emrediyor. Yani e, burada hitap e, geneledir. Yani davet işini üstlenen herkesi kapsar bu ayet. Yani insanların kendi belirledikleri bir e, doğrulukla değil, Allah'ın emrettiği şekilde dost doğru olmaları emrolunuyor. İsra suresi 73 ila 75. ayetlerinde bu konuyla ilgili ilginç bir e, ayrıntı veriliyor. Allah Azze ve Celle mealen buyuruyor ki, <gülüyor> Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi işte o zaman senin dost edinirlerdi. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin. ''İşte o zaman sana hayatında ölümünde ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine bir yardımcı bulamazdın.'' Burada hitap Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani seni dahi sana vahyettiklerimizden neredeyse meylettireceklerdi. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a e, bu ayetlerin inmesine sebep olan hadise, yani rivayetlerde e, açıkça işte bu ayet şundan dolayı nazil olmuştur diye bir şey göremiyoruz ama tahminen e, bir iki olay var yani bu konuyu ilgilendirebilecek. Bunlardan birisi işte ilk başta işte Kafirun suresinin nazlı olmasına sebep olan e, hadisedir. İşte müşrikler eğer lider olmak istiyorsan seni liderimiz yapalım. İşte kadın istiyorsan en güzel kadınlarımızla evlen diye böyle tekliflerini sundular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onların tekliflerini reddederek e, Allah'ı birlemedikçe onlarla böyle bir e, ilişki içerisinde olamayacağını bildiriyor. Bu bir e, etken olabilir. Nitekim Buradaki ayette de Kafirun Suresi'ne benzer bir şey var. Yani bizim amelimiz bize, sizin amelimiz size. Bu dediğimiz gibi Mekke döneminde nazil olan bir sure herhalde onu evet Mekke'de nazil olan bir sure Şura Suresi. yani o dönemde yani kafirlerin yaptıklarından, müşriklerin yaptıklarından bir yüz çevirme var. Yani sizin ameliniz size, bizim amelimiz bize. O yani onlara karışma yok. Ama ne zaman ki Müslümanlar devlet oldu, kuvvet sahibi oldu. O zaman işte müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün veya işte kitabehli içinde e, hakir bir şekilde sana cize verince kadar onlarla savaş emri geldi. E, ama Mekke döneminde yani Müslümanların tevhid zayıf, müşriklerin ise kuvvetli olduğu bu e, dönem içerisinde işte bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Yani siz bize karışmayın, biz de size karışmayalım e, teklifi var burada. Bu İsra suresindeki ayetlerde ise dediğimiz gibi bir tanesi bu olay olabilir. Bir başkası Kefs suresinin 28 ve Enam suresinin 51. ayetlerinin nazlı olmasına sebep olan başka bir hadise var. O da Medine döneminde oluyor. Çünkü münafıklardan bazı kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek diyorlar ki yanından şu ayak takımını uzaklaştır. İşte biz onların yanında kendimizi hakir hissediyoruz. Bizim için özel meclisler kur demişlerdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul etmişti. Bunun üzerine bu ayetler nazil oluyor. İşte sabah akşam Rab'lerin rızasını dileyerek yalvarıp yakaranları işte, meclisinden uzaklaştırma diyerek bir uyarı geliyor. Ee, onlar ilgili ayetlerde geçmişti. Keyf 28 ve Enam 51. ayetleri. Bir diğer hadise, ABS suresinin nazil olmasına sebep olan olaydır. Bu da benzer manada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin ileri gelenlerinden bazılarını İslam'a çekebilmek. Yani e, şayet onları İslam'a çekebilse, onları İslam safına girseler İslam kuvvetlenecek. Yani e, sözü kuvvetlenecek, etkili bir nüfuza sahip olacak. Onlara davet yapma e, endişesi içerisinde. Onlara bir şeyler anlatıyor. O sırada kör bir sahabe olan Abdullah bin e, Ümmi Mektum geliyor. Allah Resulüne basit bir mesele soruyor yani bu tevhid meselesinin yanında basit diyebileceğiniz belki fıkhi bir mesele bilemiyoruz. Böyle bir şey sormak istiyorlar Resulü. Şu an gitsen ilgilenemem diyor. Onlarla ilgileniyor. Bunun üzerine Abese suresinin baş tarafındaki o ayetler nazıl oluyor. İşte yüz çevirdi diyerek Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kınanıyor. Yani e, sebep ne olursa olsun sonuçta müşriklerin Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı veya münafıkların Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı davetinde emrolundu gibi dosdoğru olmaktan uzaklaştıracak bazı işlere girişmeleri var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da yine İslam'ın maslahatını düşünerek e, bunlara biraz meyletmesi var. Burada diyor ki Allah Azze ve Celle şayet sana sebat vermiş olmasaydık. Yani demek ki Allah sebat veriyor. Şimdi burada kaderle ilgili başka bir mesele açılıyor. Bu ayette diyor ki emrolundu gibi dosdoğru ol. Bunun gibi Hud suresinde de var. Emrolunduğun gibi dost doğru olayeti. Hem Allah Azze ve Celle Resulüne kendisinin emrettiği gibi dost doğru olmayı emrediyor. Hem de bu ayetlerde görüyoruz ki şayet Allah'tan bir sebat olmasaydı bu dost doğru olmaktan bir taahhüt verilecekti. Bu şunun içindir. İnsan Allah Azze ve Celle insana cüze irade vermiştir. Yani hakkı ya da batılı tercih etme, dileme yetkisi vermiştir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bundan dolayıdır İnsana böyle bir e, hak ile batıl arasında tercih seçeneğini muhayyer olarak insana vermiştir Allah Azze ve Celle. Yani kişi hakkı, istikameti, hidayeti tercih etmeli. Sapıklıktan, dalaletten e, veya küfürden, şirkten uzak olanı tercih etmeli. Böyle bir şey var. Kişi mesela sapıklı tercih etmesine rağmen onda muvaffak olamayabilir. Fıskı dilemesine rağmen onda muvaffak olamayabilir. Hakkı dilemesine rağmen onda muvaffak olamayabilir. Bakın bu irade nasıl etkili? Ee, Ebu Kepşetül Enmari Radiyaland'dan gelen rivayette e, bir kimse hayırlı kimselerin meclisinde olmayı, yani sevap işleyen, e, ecir gerektiren amelleri işleyen bir toplulukla beraber olup onlarla aynı şeyi işlemeyi niyet etse, bunu kastetse, ama imkanlar sebebiyle onların arasında bulunamasa, onların işlediği amelin aynısını da işleyemese, bu niyetinden dolayı ecir alıyor. Yani fiilen onu gerçekleştirmesi illaki gerekmiyor. Yine batıl amel işleyenler için de aynı şey söz konusu. Yani adam günah işlemek istiyor ama yani kalbinin niyeti haline getiriyor bunu. Yani fırsatını bulsa, imkanı olsa, parası olsa artık neyse onun imkanı. Buna imkanı olsa, o fıskı işleyecek. Niyetinde bu var. Yani bunu kalbinin ameli haline getirmiş ama fiilen işleyememiş, fiile geçirememiş. Böyle bir kimse de o günahı işlemiş gibi onun günahından hissedar olur. Burada festekim kema ümürte emri yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol emri. Ne içindir demek ki? Bütün kullaradır bu esasında. Yani bu dost doğru sadece neb-i aleyhissat ve değil. Bütün Müslümanlar bu emrin muhatabıdır onun zatında. Yani bize dost olmak emrediliyor ama onu da sebat ettirmek, dost kılmak Allah'a ait. Madem Allah'a ait neden Allah emrediyor? Sen istikamet üzere olmayı dile. Bunu kalbinin niyeti haline getir bunun için. Biz bunlardan mesulüz. İstikamet üzere olmayı sen çok arzu ettin. Ama bu İmkanlar el vermedi. Yani Allah sana bunu nasip etmedi. Sen bir hayrı yerine getirmeyi, gerçekleştirmeyi çok murad ettin, istedin. Kalbinin niyeti bu. Mesela büyük miktarda malı Allah yolunda infak etmek istiyorsun ama öyle bir malın yok. Bu kadar mal mı olsaydı ben bunu infak ederdim diye kesin bir niyetin var. Bunun için de çabalıyorsun ama Allah sana zenginlik vermiyor. Bunu yapmış gibi ecir alırsın. Birçok kutsi hadiste zaten bu husus ifade edilmiştir. Yani bir kimse bir kötülüğü niyet ederse, şey aklından geçirirse ve Allah'tan korkusundan dolayı bundan vazgeçerse, bundan dolayı bir de ecir yazıyor. Günah yazılmadığı gibi bir de ecir yazıyor. Niye? İmkanı olduğu halde o günahı işlemekten Allah korkusundan dolayı bu kimse vazgeçiyor. Ama işlerse ona bir günah vardır. Ama hayra, senata niyet etti bu kimse. Sırf böyle bir niyet ettiği için yani kalbin ameli haline getirildiği için bundan dolayı bir ecir var. Ama o ameli bir de yerine getirirse buna imkan bulursa, Allah ona o imkanı lütfederse, işlerse o ameli birden 700'e kadar bunun derecesi var. Yani e, hayır hasenat işlerinde Allah Azze ve Celle'nin ejri böylesine bol ama günah meselesinde şayet Allah korkusundan vazgeçerse bu vazgeçişinden dolayı bile sevap veriyor. E, böyle bir şey düşününen dolayı günah yazmıyor. Ama o günahı kastetti, niyet etti. Kalbinin fiili olarak bu gerçekleşti. Ağzaların fiili olarak gerçekleşmedi. Ama imkansızlıktan dolayı gerçekleşmedi. Allah korkusundan dolayı değil. Buna o ameli, o kötü ameli işlemiş gibi bir günah yazılıyor. Evet, e, amellerin niyet ile e, fiilen vukuya gelmesi arasında böyle bir fark var. Bu yüzden Allah Azze ve Celle burada kendisinin emrettiği gibi dost doğru olmayı emrediyor eğer sen bunu istersen yani bunu irade eder kalbinin ameli olarak bunu istersen Allah seni bunda sebat ettirir evet kalbinde tabi muhafazası için değişik şeyler var çünkü o kalbe Allah'tan ilhamlar olduğu gibi mesela hayrı dilemen için ilhamlar vardır sen bu ilhama uyar ve o dileği kalbinin ameli haline getirirsin veya getirmezsin aynı şekilde şeytanın da vesveseleri ilhamları vardır yani kalbinde bir mücadele var İyiliği murad etmek ve kötülüğü murad etmek arasında kalbinde bir mücadele var. Allah'tan veya meleklerden ilhamla desteklenebilirsin. Bunun sebebi nedir? Senin salih amellere devam etmen, Allah'ı zikretmeye devam etmen şeytan vesveselerini kalbinden uzaklaştırır. Bu Allah'tan bir nevi hidayet olur. Hidayet olman için sana bir yardım olur. Yani sen dilemede muhayyir kılmıştın ya hayrı dilemen için de böyle yardımlar gönderiyor. Ama onda da muhayyirsin. Bu ilhama uymak veya uymamak konusunda. Yani burada Cebriye'nin lehine hiçbir şey yoktur. Yani Cebriye fırkasının iddialarında burada geçersizdir. Aynı şekilde Kaderiye fırkası da reddedilmiş oluyor. Çünkü Cebriye der ki insan yaptığı her şey iyilik, kötülük hepsi kaderledir. Günah, i̇şlediğin günah da kaderledir. Bundan dolayı işte Allah'a atar suçu. Kaderiye ise kaderi inkar edenlerdir. Yani bu işte kaderin hiçbir rol yok. İnsanın tamamen kendi fiillerini de kendi yaratır vesaire vesaire. fiil yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki bu fiillerin yaratılmasında etkili olan şey Allah Azze ve Celle'nin bizi muhayyer bıraktığı hayrı veya şerri dileme hususu. Evet demek ki emrolunduğu gibi dost doğru ol demek. Sen dost doğru olmayı dile. Allah'tan bunu iste. Allah seni bunda sebat ettirsin. Evet burada e, İsra suresine atıf yapmamızın sebebi şu. Bakın burada ne deniliyor? Sen birazcık onlara meyledecektin. Şayet sebat ettirmeseydik. Allah'tan bu sebat olmasa sen birazcık meyledecektin. Bu Allah'ın nebisi dahi olsa böyle. Ve o yüzden hiç kimse kendi nefsini güvende, emanda hissetmesin. Bunu yaptığın zaman da yani birazcık meyletmen, o müşriklere birazcık meyletmen sonunda ne olacaktı? İşte o zaman hayatında, ölümünde katmerli, kat kat acısını sana tattırırdık diye tehdit ediyor Allah Azze Celle. Başta nebisini... Sonra tabi bütün bu ayetin muhataplarını. Evet. Şura 16. ayeti. Onun çağrısı, onun daveti kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerinde bir gazap vardır ve şiddetli azap onlaradır. Evet. Hak davet kabul edildikten sonra, kişi dine girdikten sonra ee, ne vardır? Ancak teslimiyet vardır. Nasr'a teslimiyet vardır. İşte e, sorgulamadan iman etmemek lazım diyorlar yani. Yahu İslam'a giren için değil bu. Sen İslam'a girdikten sonra ayetleri, Peygamber Aleyhisselatü hadislerini sorgulayamazsın. Böyle bir şey yok. Bunun tartışmaya açamazsın yani. İslam'a girmeden önce işte sen hak din midir, değil midir sen bununla muhatapsın. Ama İslam'a girdikten sonra Allah'ın davetini kabul ettikten sonra Naslara teslimiyet gelir. Bu yüzden Allah katında Allah'ın daveti kabul edildikten sonra tartışmaya girenlerin delilleri Allah katında geçersizdir. Ve onlara gazap vardır, şiddetli azap vardır. Mücahit Rahimullah diyor ki bu ayet İslam'a girdikten sonra cahiliyeye dönmek isteyen bazılar hakkında nazil olmuştur. Katader Rahimullah da diyor ki ayette kastedilenler Yahudiler ve Hristiyanlardır. Onlar, bizim kitabımız sizin kitaptan önce indirildi. Nebimiz de sizin nebinizden önce geldi. Dolayısıyla biz Allah'a sizden daha yakınız diyerek tartışmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi diyor. 17. Allah hak ile kitabı ve mizanı indirdi. Ne bilirsin, kıyamet saati belki de pek yakındır. Mücahit Rahimullah burada mizan ile kastedilen adalettir, adalet ölçü demiştir. İbn Kayyim Ravmola İlamul Muakkin adlı eserinde e, kıyasın işte lehinde gelenler ve aleyhinde gelenler selef'ten aktarılanlar ilim ehlinin e, bu konudaki tartışmaları kıyas savunanlar ve reddedenlerin e, delillerini birer birer naklettikten sonra sonuç olarak bir başlık atıyor. Yani burada işte say kıyas diyorlar. Bu kıyas <gülüyor> kelimesini kullanmanın kendisi doğru değildir diyor. Onun yerine Kur'an'ı bir tabir olan mizan kullanılmalı Eğer sayı kıyasla kastettiğiniz bu ise diyor Çünkü bir sayı kıyas var bir batıl kıyas var. S kıyas dedikleri şey esasında bizim delaaletü nas dediğimiz olaydır yani nasların delalet ettiği şey yani bazılar buna kıyas demişler. Kıyası celi demişler vesaire vesaire bu ismin kullanılmasına da karşı çıkıyor. Madem öyle, Kur'an'ı bir tabir kullanılsın, bu sizin anlattığınız şey mizanın tanımına uyar. Allah mizanı indirmiştir, kitabı mizanı indirmiştir. O halde yaptığınız iş mizandır. Yani bu e, kitap ve sünnetin yanında ekstra bir delil değildir kıyas. O halde bunun adını kıyas diye isimlendirmeyin. Sahih, yani kıyas batıl bir şeyse bunun sahihi batılı olmaz. Yani kıyasın kendisi batıldır. Onun yerine e, mizan ismini kullan diyerek böyle bir teklif yapıyor burada işte mizan Allah o ölçüyü indirdi ne demek Allah Azze ve Celle demek ki e, hak ile batılı ayıran o adalet ölçülerini ilham ediyor insana Allah indiriyor bunu yani e, 18. ayet ona iman etmeyenler onun yani kıyametin alel acele gelmesini isterler iman edenler ise ona karşı bir korku içinde ve onun gerçekten bir hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar gerçekten uzak bir sapıklık içindedirler. Evet daha önce geçmişti bu konuda müşriklerin teklifleri. Madem sözünde halk sınadi kıyameti başımıza getir diyorlar. O iman etmediklerinden dolayı bu kadar cesur konuşuyorlar. Ama iman edenler ise bundan korku içindedirler. Halbuki e, iman edenlere kıyamet gününde, ahiret gününde kurtuluş vaat edilmiştir. Küfredenlere ise tehditler vardır. Tehdidi nasıl muhataplar? O kıyamete acele istiyorlar. Kendilerine nimetler, lütuflar vaat edilen iman ehli ise bundan korku içerisindedirler. İşte iman ehli ile küfür ehlinin arasındaki fark bu. Nitekim münafıklar da tanımlanırken İslam'da nasıl tanımlanıyor? Özellikleri anlatırken mümin kimse e, amel günahlarını sırtı üzerindeki bir dağ gibi görür. Her an üzerine göçecek gibi korku içerisindedir. Münafık ise Sanki burnun ucuna konmuş sinek gibidir. Kişelese gidecek. İbn-i Mesud radıyallahu anh böyle anlatıyor münafıkların duvasını. Yani e, Allah'tan korkan iman ehli işte böyle bir korku içerisindedirler. Salih amellere sahip olsalar dahi, sahip bir imana sahip olsalar dahi bir korku içerisindedirler. Ama küfredenler kendilerinden gayet emin. Sanki e, kurtulacak olanlar onlarmış gibi. Bu iman etmediklerinden dolayı. 19. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Şu o kavidir, azizdir. Kavi kuvvetli demek. Aziz, izzet sahibi, yücelik sahibi demek. 20. Kim ahiret ekinini isterse, biz ona kendi ekininde artırmalar yaparız. Kim de dünya ekinini isterse, kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Katadiraymullah diyor ki, Allah ahiret hayatını isteyen ve buna yönelen kişinin bu kazancını fazla kılar, bereketle kılar, fazlaştırır. Ancak Allah Teala dünyasını ahireten, ahiretine tercih edenin ahiretteki nasibini cennet ateşi olarak verir. Böylesi bir kişinin dünyada elde edeceği rızık da kendisine takdir edilenden fazlası olmayacaktır. Yani takdir edilen neyse onu bulacak, onun eline geçecektir. Ama ona Allah bereket vaat etmiyor. Ona artıracağını vaat etmiyor. Ee, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ahiret amellerini dünyalık elde etmek için yapmadıkları sürece bu ümmet izzet, zafer ve yeryüzünde hakimiyet ile müjdelenmiştir. Bugün peki bu ümmet yeryüzünde izzet sahibi mi? Zafer sahibi mi? Yeryüzünde hakimiyet sahibi mi? Yok. Değil. Yani Müslümanların e, Allah'ın indirirle hükmeden tek bir tane bile devlet yok mesela şu an. Hangi sebepleymiş demek ki? Allah amellerini dünyalık elde etmek için yapmadıkları sürece bunu vaat ediyor. Demek ki ortada dünyalık için yapılıyor bunlar. Dünyada bir e, izzete kavuşmak için insanlar bunu yapıyor. Allah için değil. E, ahirete imandan dolayı değil. Ahiret amellerini, Dünya amellerinden bahsetmiyor rivayet. Ahiret amellerini dünyalık elde etmek için yapmadıkları sürece bu ümmet aziz olacak, zafer kazanacak ve hakimiyet, yeryüzünde hakimiyet sahibi olacak. Ama ahiret amellerini dünyalık makamlar için yapmaya gelince, bu mevhum muhalifi Allah onları zellil kılacak. Onları mağlubiyetle, cezalandıracak ve yeryüzünde hakim olamayacaklar, mahkum olacaklar demektir. İşte bugün bu ümmet, bu halde ise bunun en büyük sebebi demek ki ahiret amellerini dünyalık elde etmek için yapmaları. Ancak ahiret amellerini dünyalık elde etmek için yapan kişilerin ahiretteki hayırdan bir nasibi olmayacaktır. Evet, bunu Ahmet İbni İbn İban, hakim Ziya el-Muhtare'de rivayet etmişler Elbani Sayyid Tergib'de sayı olduğunu söylemiştir bu hadisin. İbn-i Ömer radıyallahu anh, giden rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kişi bütün dertlerini tek bir dert yaparsa Allah Teala onu dünya dertlerinden yana rahatlatır. Ancak Allah Teala dertlerini çoğaltan kişinin dünya vadilerinden hangisinde helak olduğunu aldırmaz. Bunda hakim rivayet etmiş Elbani Sayül Cami'nde sayı olduğunu belirtmiştir. Benzer manada Zeyd bin Sabit Radyalan'ta, Enes Radyalan'ta ve başka sahabilerden de var da e, bu, burada aktaracaklarımız yeterli. Kim, kimin tüm düşüncesi ahiret olursa, Allah onun işlerini toparlar, zenginliğini kalbine koyar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Kimin de niyeti dünya olursa Allah onun işlerini dağıtır, fakirliğini iki gözü arasına koyar, dünyadan da ona ancak kendisine yazılan gelir. Bunu Ahmet, Müsnet'te ve Züht'te, İbne Biyasım Züht'te, Temmâmer Râzi, Fevâidin'de ve başkaları sayısnatta rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hâdîca, Müsâid'de bu hadisi tercih etmiştir. Ebu Hureyri R.a. gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'nin veçhi için aranması gereken bir ilmi, ancak dünyalık bir mala kavuşmak için öğrenen kimse kıyamet günde cennetin kokusunu duyamaz. Yani cennete girmek değil, kokusunu alamaz. Nitekim e, Müslim'de Ebu Uğren gelen rivayette hatırlarsınız, o giyindi çıplak olan kadınlar, teberrüc yapan, cahili teberrücü gibi e, yapan kadınlar için nasıl bir tehdit vardı? Cennetin kokusu 400 senelik mesafeden hissedilmesine rağmen bunlar cennetin kokusunu alamayacaklar. Yani 400 yıllık mesafeden dahi cennetin kokusu duyulur. Ama bunlar ondan bile daha uzak bir konumda olacaklar cennete karşı. Allah için yapılması gereken bir ameli, Allah'ın rızası için talep edilmesi gereken bir ilmi, dünyalık bir mala kavuşmak için tahsil eden demek ki böyle tehdit ediliyor. Bu Bunlar nifak hasleti. Çünkü Ebu R.A'dan uzunca gelen rivayette biliyorsunuz ilk hesaba çekilecek üç kişidir. Bunların birisi işte alim veya kurra, Kur'an hafızı olan kimsedir. Bir diğeri mücahit, Allah yolunda savaşan bir kimsedir. Bir diğeri zengin, Allah yolunda infakta bulunan bir kimsedir. Allah Azze ve Celle bunlara benim için ne yaptınız diye sorduğunda biri diyecek ki ya Rabbi ben senin için ilim tahsil ettim, Kur'an okudum, okuttum, öğrettim vesaire. Allah Azze ve Celle ona diyecek ki hayır sen insanlar, işte ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne güzel ilim sahibi desinler diye yaptım ve sana böyle denildi. Dünyada karşılığını aldın, bugün sana karşılık yoktur diyecek ve o cehenneme sürülecektir diyor. Zengin kişi yine işte desinler diye bunu yaptığı bildirilecek. Ona da dünyada dedikleri için o karşılığını dünyadayken almış olacak. O da cehenneme sürülecek. Mücahit desinler, Allah yolunda kahramanca savaşıyor desinler diye savaşan kimse içinde aynı şeyler söylenecek ve bunlar cehenneme sürülecek diyor. Bu nifak, riya yani gösteriş için yapılan amellerdir. Bu amellerin sahibi de nifakından dolayı, yani ahirete imanında kusur olduğundan dolayı veya olmadığından, ahirete inancı olmadığından dolayı dünyada bu makamlara, bu amellere girişmiş ve dünyada bunların karşılığını almış kimseler hakkında. Mürre el Hemedani, Rahimullah şöyle anlatıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında, Allah yolunda öldürülen bir topluluktan bahsedilince şöyle dedi: Bu konu sizin söylediğiniz şekilde değildir. Savaşta iki taraf karşı karşıya geldiği zaman melekler iner ve filan kişi dünyalık için savaşıyor, falan kişi yönetimi ele geçirmek için savaşıyor, filan kişi ölmek için savaşıyor, falan kişi Allah'ın veçini dileyerek savaşıyor diye herkesin savaşma amacını yazar. Kim sadece Allah'ın veçini dileyerek savaşıyorsa o kişi cennete gidecektir. Bunu İbnül Mübarek e, Kitab-ı ve Kitabı Cihatta Cihad'ta sayısınatla mevkuf olarak İbn-i rivayet etmiştir. Evet. Ahiret amellerini ahiret amellerini dünyalık bir gaye için e, uygulayan kimse dünyada onun karşılığını alır. Ahirette de ona bir nasibi olmaz. Bu e, fıkhi bir konuyla da bağlantılı bu mesele. Mesela Yine Ubey bin Ka'b anh'tı, yanlış hatırlamıyorsam, birisine Kur'an öğretiyor. Kur'an öğrettiği kişi de ona bir yay, yani ok atmak için bir yay hediye ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geliyor, diyor ki böyle böyle ey Allah'ın Resulü falanca Kur'an öğrettim, o da bana bu yayı hediye etti. Bununla Allah yolunda savaşırım diyor. Ey Ubey, Allah'ın, e, kıyamet günde, ahiret gününde boynunda ateşten, kordan bir yay asılmasını istiyorsan bunu al. Yoksa git geri ver diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böyle buyurması bakın. Ahiret ameli karşığında dünyada bunun ecrini alan, ücretini alan kişi ahirette bir pay yoktur. Ahiret amelleri Allah'ın veçi istenerek yapılmalıdır. Mesela dediğimiz gibi fıkıhla ilgili pek çok meseleyi ilgilendiren konular. İşte bazılar soruyor müezzinin ücret alması caiz midir? Ezan ücret olarak ücret alması caiz değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Osman bin Ebil Az radialan ha ezan okudu ezan için ücret almayan birini müezzin edin diye tembihliyor. Eğer ezanı için ücret alırsa ahiret ona bir pay yoktur. Ama bundan dolayı ücret aldığı için günah var mıdır yok mudur orasını bilmiyoruz. Yani buna bir günah tayin edin demiş hadislerde bildiğim kadarıyla. Ama şu hadislerin genel kapsamına girer mi böyle bir risk var. Yani ahiret amelleri, sadece Allah rızası için yapılacak amelleri dünyalık bir karşılık için yapan kimsenin bunun neticesinde işte ücret almasından dolayı günaha girer mi böyle bir risk var. Kesin günaha girer demiyorum ama böyle bir risk anlaşılıyor bu hadislerde. Ee, ama dünyalık bir işe gelince Mesela dünyada insanların dünyalarına yönelik maslahatlara dair işlere gelince kişi bunlardan ücret alır. Hiçbir beysi yok. Ama bu işlerden ücret almaz da sırf Allah rızası için birisine işte infakta dünyalık bir yardımda bulunursa bundan dolayı ecir vardır. Ücret almıyor. Yani pavanın tamir işi var mesela o işini vaktini ayırıyor tamir ediyor ondan dolayı ücret almıyor. Bundan dolayı evet sadaka ecri vardır. Ahirette bundan dolayı icir vardır. Dünyalık bir işten dolayı. Ücret alırsa ahirete bir pay var mıdır? Orası Allah'ın takdirinde. Dünyada karşını alıyor. Dünyalık bir iş için söylüyoruz bunu. Ama ahiret amellerine gelince, mesela e, bunu hani adet haline getirmişlerdir ya şimdi. Gelenek haline getirmişlerdir. Bidat bir gelenektir ama yani yaptıkları iş hem bidat hem de bir sürü şey... İşte Mevlid yapılıyor. Hadi bidat karışmasın içerisine. Kur'an okuma diyelim. Alimlerin kavlinin bir kısmına göre. Ölüye Kur'an okumak caiz diyen alimlere göre söylüyoruz bunu. Biz bunu caiz kabul etmiyoruz. Ölülere Kur'an şey değil. Birisi ölüden dolayı ölünün ruhuna hediye etmek üzere Kur'an okuyor. Hafız, Kur'an okucusu neyse. Bundan dolayı ücretini almazsa bozuluyor. Ücretini istiyor, talep ediyor. Bundan dolayı yani Allah için yapılacak bir amelin karşılığını insanlardan istediği için bir vebel var mı? Var. Ahirette bir şey var mı? Var. Azap var. Yani burada vaat edilen bir azap var. Neden? Çünkü sen Allah için yapılması gereken bir ibadeti insanlardan beklediğin bir karşılık için yapıyorsun. Meselenin davetle ilgili genel bir boyutuna değinecek olursak Allah Azze ve Celle peygamberlerin vasıflarını kitabında yani onların davetlerini anlatırken dediler ki işte Nuh'daki ondan sonraki ne biler rasuller dediler ki ey insanlar la ilahe değil. deyin. Ben sizden bir karşılık ücret istemiyorum. Benim ecrim amelimin karşılığı ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Şimdi bakın insanlar dernekler kuruyorlar, vakıflar kuruyorlar. Buradaki niyetleri güzel bir niyet. İnsanları İslam'a davet etmek bu niyetle kuruyorlar. Bu işin bidat olan boyutlarına biz farklı yerlerde değindik. Konumuz onunla alakalı değil. Dernek vasfında olmadan bir topluluk bir işe girişiyor diyelim. Mesela burada bir mescit toplanıyor. Mescitte insanlar toplanıyor. Bu insanlar dışarıya çıkıp işte insanlardan yardım isterse bu işte o nebilerin sünnetine, menhecine uygun bir davranış değil. Bilakis yapılması gereken nedir? Bu kadar Müslüman toplanmış. İmkanı olanlar ortaya bir e, meblağ koyar, etrafta yardıma muhtaç olan kimseler varsa bizim onlara yardım etmemiz gerekir. Bu davet bunu gerektirir. Bu davet e, insanlardan istemeyi, toplamayı gerektiren bir davet değil. Bilakis vermeyi, dağıtmayı, dünyalıklarla insanların kalplerini İslam'a ısındırmayı hedefleyen bir davettir. müellefe kuluba zekattan pay verilmesi bu yüzdendir. müellefe kulup kulüp İslam'a girmiş olan ama münafıklık üzere. Yani tam İslam benimsememiş, mecburen girmiş kimselerdir müellefeeyi kulubu. Mesela savaş zorluğuyla İslam'a girmek zorunda kalmış. Çünkü İslam'a girmese ya öldürülecek ya köle edilecek, esir edilecek vesaire vesaire ve hatta kitap ehil ise olarak vergi vermek zorunda kalacak. Bunlardan kurtulmak için tamam ben Müslüman oldum diyor ama İslam'ın hiçbir şeyi benimsememiş. Böylelerini İslam'a ısındırmak için Allah Azze ve celle zekat verilecek 8 sınıf arasında müellefeeyi kulubu zikretmiştir. Yani bunların gönlünü İslam'a ısındırmak. Evet, davete, İslam, insanları İslam'a davet için e, böyle bir pay, e, müellefe kuluba, böyle yardımda bulunmak da vardır. Müslüman olanlara, aslen samimi olan Müslümanlara ihtiyaç sahiplerine yardım etmek zaten İslam'ın emridir. Komüsü açtıkken tok yatan bizden değildir, buluyor. Burada daha kesin, daha katı e, uyarılar vardır. O halde bizim davetimiz, işte burada işte bir mescit var, işte bir torba kömür sen yardım et, işte e, yiyeceğimi sen karşıla falan diye insanlara bunu e, zul haline getirmemektir. Dernekler, vakflar bugün bu mantık üzere çalışıyorlar bakın. Bu nebilerin davetiyle hiç alakası olmayan bir şey. Evet, ahiret amellerinin karşılığı. İnsanlar isterse sadece yüz çevirsinler, sadece eziyet etsinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz ne yapıyorsak Allah için yapmak zorundayız ve karşılığında Allah'tan beklemek zorundayız. İnsanların takdirini kazanmaya yönelirse iş, yani hedeften şaşmıştır, ihlas kaybedilmiştir. İhlasın kaybedilmesi demek tevhidin kaybedilmesi demektir. Yani Allah'ı birleme kaybedilmiştir. Ondan sonra ne oluyor bu tevhid kaybedilince? Bir, sen faaliyetlerini insanlardan gelecek yardımlar üzerine merkezliyorsun. İnsanlar üzerine merkezlediğin için, insanlardan bir beklenti içerisinde olduğun için sen davetinde insanların memnun olacağı şeyleri sunmak durumda kalıyorsun. Mesela namazın terki küfürdür diyemiyorsun. Neden? Çünkü o zaman insanlar gelmez bu meclise. Böyle yardımlar yapmaz. Bağışlar yapmaz. Sen tutup namazın terki küfürdür dersen adam... İşte bunlar namazın terkine küfür diyor. İşte namaz kılmayanlar kafir görüyor bunlar diyerek aleyhte propaganda yapacaklar falan filan. Ne olacak? Senin yardımın kesilecek. Sen gönlünü insanların elindekine bağlarsan bir kere davetteki tevhide kaybediyorsun. Ne yapıyorsun? İnsanların memnun olacağı bir davet sunmak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü Allah'ın Resulü'nün diliyle beyan ettiğini anlatırsan insanların çoğunun hoşuna gitmeyecek yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar. Sen çoğunluğu memnun etmek istersen, çoğunlukla uyum içerisinde olmak istersen seni haktan saptırırlar. E sen davetin merkezi çoğunluktan gelecek e, teberrular üzerine, onlardan gelecek yardımlar üzerine kurulduysa ne olacak? Çoğunluğu memnun etmek için konuşacaksın. Hak olan pek çokusu konuşmayacaksın. Gündemde e, çok önemli meseleler var. Bu yüzden e, musluklarını insanlardan gelecek şeylere bağlayanlar Hortumlarını o musluklara bağlayanlar bakıyorsunuz işte dernek kurmuş, kümeleşmiş, binlerce belki insan toplamışlar ama haktan bir tane bahis yok. Çiçekten, böcekten bahsediyorlar. Güzel haktan falan filan İslam'ın güzelliklerinden bahsediyorlar. Ama <gülüyor> insanların asıl içerisinde bulundukları en vahim tehlikelerden uyarıya yönelik bir şey yok. E sen tutup bu toplumda o kullanmayın, bu kafirlere benzemektir dersen bu insanların çoğu seni şöyle bir dışlar. O zaman ne diyeceksin? İşte İslam'a göre uygundur. Hatta İslam'a en yakın partiye oy vermek gerekir falan diyerek İslam'a en uzak partiye, İslam'a en çok düşmanlık eden partiye oy verirsin milleti. Bunda da hiçbir sakınca görmez. Sonra kalpler giderek benzeşir. Bakın eski e, Yahudi ve Hristiyanların kitabı elinin o lanete uğramış. Öyle bir lanet ki Allah Azze ve Celle nasıl gazap ettiyse onları aşağılık maymunlara ya domuzlara çevirmiş. Nasıl oldu bunlar? Araf suresinde geçmiş tefsiri. Nasıl oldu? İşte bunlar dinde hile yaptılar. Haram olan bir şeyi helal hale getirebilmek için tevhiller yaptılar. Neydi? İşte cumartesi günü balık avlamak yasak. Ama siz ağlarınızı cuma günden atarsınız. Cumartesi de balıklar böyle akın akın geliyor Allah'ın hikmeti, imtihan hikmeti. Normalde yani diğer günlerde o kadar fazla balık yok. Ama cumartesi günleri yasak ya Allah imtihan edecek. Balıklar akın akın böyle kıyıya yanaşıyor veya e, onların e, tuzaklarına yanaşıyor. Cuma gününden atın ağlarınızı veya havuz yapın. Rivayetler farklı. Birisi ağ diyor, birisi havuz yaplar diyor. Önemli değil. Önemli olan hilenin cuma, cuma gününden kurulması... Cumartesi günü balıkları oa, takılsınlar veya havuzun şeyine girsinler pazar günü de siz onları çeker toplarsınız. Ne oldu? İşte cumartesi yasağına girmemiş olursunuz. Allah cumartesi günü avlanmayı yasakladı. Sen cumartesi avlanmıyorsun. Cuma'dan kuruyorsun. Pazar günü de topluyorsun. Dediler. Bu işte karşı çıkanlar çıktı. Ama karşı çıkmalarıyla kalmadılar. Ya bu yaptığınız doğru değil diyenler onlarla beraber ilişkilerini devam ettirdiler. Yani Allah için teberri koymadılar ortaya. Bunun neticesinde Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki bunun üzerine kalpleri birbirine benzedi diyor. Ve lanet umumi olarak geldi. Yani o karşı çıkanlar da o maymunlara domuzlara çevrilenler arasında oldu. Ahirette de artık kalplerine göre e, muamele görecekleriz. Ama dünyada aynı akibete uğradılar, lanete uğradılar. İşte şu kadar peygamberin diliyle lanete uğradılar diye hadiste de ayrıntı geliyor. Evet, demek ki bu iş, yani böyle demokratik takılacak iş değil. İşte senin görüşün sana, benim görüşüm bana, sen böyle yap, o böyle yapsın. Hayır, ortada vahim bir durum varsa, uyarı yapmak, o uyarının gereğine itaat edilmediğinde, hafı alındığında, sağa sola meyledildiğinde... Bu meyledenlerden uzaklaşmak. Ya Rabbi ben bunların yaptığından beriyim demesini bilmek gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman işte bu ayetlerde e, söz konusu olan tehdit bizde bulur Allah korusun. Bu sebeple bu din e, Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmek. ikisinin bir arada e, yürütülmesi gereken bir dindir. Mesele sadece Allah için sevmek değil bakın. Veya sadece Allah için buz etmek değil. Hem Allah için sevilmesi gerekeni sevmek ona yakınlık göstermek, vela göstermek, Allah için vela, hem de aynı zamanda Allah için bera. Allah'ın e, buğz ettiği işlerden ve o işi sahiplenen kişilerden teberrü etmek, uzaklaşmak, sevmemek, nefret etmek o işlerden veya kişilerden. O e, işlerin ismiyle müsemma olmuş, o, o iş ancak kendisiyle anılan, o fiilin sahibi olan kişilerden de teberrü etmek yine İkisi bir arada olmak zorundadır. Yani e, bu tıpkı şey gibi. Mesela Allah'ın vahinde sadece cennetle ilgili ayetleri söylemek iş değildir. Allah cehennemle ilgili de ayetleri indirmiştir. Veya sadece cehennemle korkutan ayetlere odaklanmak iş değildir. Hem cennet, hem cehennem, hem inzar, korkutma, sakındırma, hem de e, tepşir, müjdeleme. Bunlar ikisi bir arada. Yürütülmesi gereken şeylerdir. Tıpkı korkuyla ümit dengesi gibi. Bu dengeyi kaybeden işte menheşte sapıyor. Vela ve bera meselesi de böyle. Bu din sadece vela değildir. Aynı zamanda Allah için bera'yı gerektirir. Sadece Allah için sevmek değildir. Aynı zamanda Allah için buz etmeye gerektirir. Bir kimse Allah için seviyor ama Allah için Allah'ın düşmanlarından, Resul'ün düşmanlarından buz etmiyorsa bu e, bozuk bir yoldur. Aynı şekilde birisi sadece Allah için buğz ediyor ama Allah için sevilmesi gerekeni sevmiyor. Yakınlık gösterilmesi gerekeni yakınlık göstermiyor. Bu da bozuk bir yoldur. İki yönünü dikkat etmek gerekir. Evet, gelelim. Can alıcı bir nokta. Şura suresi 21. ayeti. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden, kendilerine bir şeriat kıldılar. Yani dinde meşru kıldılar. Eğer ayır dedici söz olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Evet. Bu ayette emlehum şeraka u şera u yani onlara meşru kıldılar, şeriat kıldılar, meşru kıldılar. Lehum minnet dini, minnet dini de burada eliflamlı. Yani marife olarak geliyor din kelimesi. Yani Allah katında olan din. Innet dine indallahil İslam. Allah kanında din, et değil, İslam'dır. Allah kanında geçerli olan din, İslam'dır. Ali İmran suresinde geçtiği üzere. Burada bakın bir takım şeyleri şeriat kılmak, kanun kılmak, meşru kılmak Allah'ın dinine nis nispet edildiği takdirde Allah'a ortak edinmektir. İsrailoğullarında e, önceleri Nebiler aynı zamanda hakimleriydi. Yani yöneticileriydi. Sonra ayrılma başladı. Yani siyasetle, yönetimle e, Nebiler ayrıldı. Bizim devraldığımız yani bizim ümmet olarak devraldığımız pozisyon ise şu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetin hem dini lideri hem dünyevi lideriydi. Ondan sonra gelen Raj talifeleri de aynı şekilde hem dini siya siyaseti hem dünyevi siyaseti devraldılar. Bu hilafeti üstlendiler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benden sonra hilafet yani kamil hilafet 30 senedir. Ondan sonra ısırıcı sultanlık yani dünya sultanlığı başlayacak diyor. Muaviye radıyallahu ile beraber bu dünya sultanlığı başlamıştır. Yani din ile siyaseti devlet siyasetinin birbirinden ayrılması gündeme gelmeye başlamıştır. Yırtık iyice büyümüş, ondan sonra gezit gelmiş, ondan sonra Emevilerin e, işte zulümle dolu dönemleri gelmiş, Ömer bin Abdülaziz devri hariç. Ondan sonra Abbasiler, sonra işte Selçuklar falan filan, Osmanlar falan derken e, yırtık giderek büyümüş, din ve dünya birbirinden tamamen ayrılmış. O zaman ümmet kimlere muhatap olmuş? Bir, dinde liderler yani peygamberin ilimdeki varisleri alimler ve dünyadaki varisleri, dünya hükmü bakımından varisleri yöneticiler. Yöneticiler Allah'ın indirdiği hükmettikleri sürece bu konuda zulüm de etseler, onlara itaat emredilmiş bize. Yani onlara meşru konularda itaat. Yanlış anlaşılmasın. Meşru olmayan konularda ise ayaklanmamak, sabretmek emredilmiştir. Ama Allah'ın indirdiği hüküm de kaldırılmış. Yani sadece Türkiye'de değil. Çünkü hilafeti Osmanlı temsil ediyordu o zaman. Hilafet kaldırılınca yerine İlk önce e, Hristiyanlığı getirmek istediler. Sonra... E, ...Ruhuşen Eşref Ünaydın mıydı? O put kafa ediyor ki... ...işte böyle yapma bu iş yürümez diye. Pozitivizm... August Compton ilk şeylerini attı... ...tohumlarını attı Avrupa'daki pozitivizm. Yani pozitivizmle kastedilen şu onların pozitif bilimler dedikleri bu modern bilim neyi kabul ediyorsa sadece buna inanmak dinlerin getirdiği pozitif bilime aykırı şeyleri ise inkar etmek buna dayalı bir e, felsefeyi kabullenmek dayatıldı layıklık bu yüzden uyduruldu layıklık işte din ve devlet işlerinin ayrılması dediler bunu din ve dünya işlerinin ayrılması diye tercüme ederler aslında doğrudur bu yani. din ve devlet işleri diye tarif edilir de aslında din ve dünya işlerinin ayrılması olarak halk arasında böyle karşılık bulur. Yani dini sosyal hayatına karıştırma, siyasal hayatına da karıştırma demektir. Din işte mabetlere hapsedilen, işte teberruken işte başvurdun, işte başın sıkışınca işte dua etmek için gittiğin bir yer sadece camiler. Din böyle bir şey. Din adamları dışında. Diğer insanlar dini kıyafetler giyemezler. İşte sarık saramazlar, cübbe giyemezler. Yani bu kıyafetleri giyemezler falan bir sürü şey atıldı. Alfabesine kadar değiştirildi. Dini alfabe yani dini andıran alfabe bile yasaklandı. Dine tam anlamıyla bir harf açıldı. E, ve devlet yönetimi tamamen İslam'dan arındırıldı. Beşeri kanunlar yani kafirlerin uydurup beşeri kanunlar e, uygulanmaya başlandı. Tabi bunda kendilerine göre haklı gerekçeleri var. Neden? Çünkü Osmanlı döneminde Ahmet Cevdet Paşa'dan beri mecelle ahkamı anayasa kabul edilmişti. Mecelle Ahmet Cevdet Paşa yazmıştır. Hanefi mezhebine göre fıkıh kaideleridir. Hayatın bir takım gerçekleriyle Hanefi mezhebinin o hükümleri, pek çok hükmü uymuyordu. Dolayısıyla insanlar meselelerinde epey sorunlar yaşıyorlardı. Onların aslında pek çoğunun, günümüzde de böyledir, dine düşmanlıkları esasında batıl bir dine, başkalaştırılmış bidatlerle karışmış bir dine muhatap olduklarından dolayı. Ama onlar hurafeyle beraber hak olana da düşmanlık ediyorlar. Mesele burası. Tamam, Hanevi de hurafeleri reddet, bizi ilgilendirmez ama... Sen kitap ve sünnetle sabit olan esaslara, işte hırzın derinin kesilmesi, zinaden rejimlenmesi vesaire pek çok şeyi de e, inkar ediyorsun, bunlara karşı çıkıyorsun ya birden fazla evlilik gibi meseleler. Evet, sonuçta bugün Türkiye'deki insanlar Müslümanlar olarak muhatap olduğumuz yönetim zaten dinden tamamen sıyrılmış bir yönetim, yani küfrü resmi din edinmiş bir yönetim. Bakın Mısır'da ayaklandılar, şurada burada ayaklanıyorlar ya, buna da dini kılıf koyuyorlar. Esasında o ülkelerde anayasa Kur'an diye geçiyor. Suriye'de işte yöneticiyi tekrar edip ayaklandılar. Suriye anayasasında şeriat belirleyicidir diye geçiyor. Yani çözüm e, noktası, çözüm kararı şeriatı aittir, Kur'an'a aittir. Onların yasalarında böyle olmasına rağmen onlar ayaklanıyor. Türkiye'de anayasa... Kuran dediklerini rafa kaldırmak, bunu yani e, dini sanki suç gibi gören bir anayasa var ama insanlar bunu sanki e, meşru bir devlete itaatmiş gibi, Ullemre itaat vaciptir e, hükmü fehvasınca böyle dayatıyorlar. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti küfür sistemidir. Yöneticileri ise bizim Müslümanlar olarak azınlık sayıda olmamız sebebiyle evet ayaklanmamız caiz olmayan kimselerdir. Hangi sebeple? Onlar Müslüman olduğu için değil. Onlar Allah'ın ve hükmettiği için değil. Müslümanlar olarak bizim onu devirip yerine daha uygun, daha salih birini getirme imkanımız olmaması sebebiyle. Böyle bir şeye kalkıştığın zaman belayı daha da büyütürsün. Yırtık daha da büyür. Müslümandan aleyhine dönecek şekilde çok daha büyük olur. Sıkıntı çok daha büyük olur. Bu sebeple yani meydana gelecek mefsedetin zararın meydana gelecek masrattan çok daha fazlası olması sebebiyle. Evet, diğer Arap ülkelerinde de durum böyle. Niye? Çünkü bugün yeryüzündeki Müslümanların tamamına baktığınız zaman Allah'ın hükmü Kur'an ve sünnet olan vahiden ibarettir diyen insan sayısını ne kadar bir düşünün. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek demek yalnızca yalnızca ile hükmetmek demektir. İyi de adamların yani bu yönetimlere, beşeri kanlarla hükmeden yönetimlere karşı çıkan insanlar Kur'an, sünnet diyor diyor. Ama bunun yanında icma diyor, kıyas diyor, istihsan diyor, mesali-i mürsele diyor pek çok şey daha sayıyor. Allah'ın indirinden pek çok fazla şeyler var. Bir kısmı tasavvuşçu. Keşfi de katıyor işin içerisine. E Bunlar Allah'ın indirilen mi hükmedecek? Yani şimdi düşünün. Biz 10 kişiyiz. 15 kişiyiz. Biz sadece vahiy istiyoruz. Ama 1 milyon kişiyle ayaklandın. 1 milyon kişiyle hem fikirsin bu yönetimin devrilmesi konusunda. Ama bu 1 milyonun şu 15-20 kişi dışındaki hepsi Kur'an ve sünnet dışında mekazlar edinmiş. Kıyas ehli, rey ehli, mezhep ehli, ehli, tasavvuf ehli falan filan. O 1 milyon içerisinde tekrar bir mücadele etmen gerekecek. Yine gücün yetmeyecek. Çünkü onlar Allah'ın indirdiği değil. Onların hükmedeceği şey Allah'ın indirdiği hüküm olmayacak. Daha tehlikeli bir pozisyon olacak. Çünkü Böyle bir pozisyonda ne olacak biliyor musunuz? Dediğimiz vasıfta bir milyon kişi din adına ayaklandı ve şeriat devleti diye bir şey kurdular diyelim. Neyle hükmedecekler? Ya Nefi mezhebi en iyi ihtimalle Hanbeli mezhebi deyin. Yani sünnete en yakın mezhep diyorlar ya Hanbeli mezhebi deyin isterseniz. Sonuçta Allah'ın indirinden başkası hükmedecekler değil mi? Fakat bu Allah'ın dinine nispet edilen bir hüküm olacak. İşte şu ayette bahsedilen büyük küfür. Yani biz May'da 44'ü ele alırken bunlar e, dünyevi hüküm sahibi oluyorlar. Bu sebeple bunların hükmettikleri Allah'ın dininde hükmetmek değildir. Bu sebeple onların yaptığı küçük küfürdür diyoruz ya biz. Bu sefer dinle alakalı olacak. Mesela şu son yaptıkları namazı yasaklamaları dinle ilgili bir hükümdür. Dinde hükmetmektir. Senin ibadetine karşı namazı yasaklıyor sonra izin verirken bir şartla izin veriyor. Maskeli ve mesafeli kılacaksın namazı şeytanın istediği şekilde. Bakın bu dine hükmetmektir. Bu yüzden bu konu tekbir konusudur. Ve bu konuda cehalet falan herhangi bir mazeret söz konusu değil. Çünkü her Müslüman bunu bilmek zorundadır. Hangi kaynağa müracaat etseniz mesafeli namaz diye bir şey yoktur. En kötü hanefi ilmi bile baksanız mesafeli namazın doğru bir namaz olmadığı geçer. Ağzı kapalı bir namaz yoktur yani. Hanefi mezhebi, bu ülkenin çoğunluğu Hanefi değil mi? Ebu Hanife'nin kavli, ağzı kapalı namaz caiz değildir der. Ve bunu Ebu Yusuf Kitabı Asar'ında rivayet eder. Yani en birinci kaynaklarından Hanefilerin ağzı kapalı bir şekilde namaz kılmak caiz değildir der. Yani kendi mezheplerine göre dahi büyük bir cünüm işlemektedirler. Yani ortada şeytan tarafından, biz beşer diyoruz da, şeytanın beşer diliyle ortaya attığı Mesafeli ve maskeli namaz Allah'ın dinine nispetle meşru kılınıyor. Diyanetlerden bu zorunlu kılınıyor. Yani sen kitabı ve sünnete uygun bir şekilde safları sık tutarak, maskesiz olarak namaz kılmak istesen bunlara göre suç. Seni böyle tespit ettiği zaman e, hapse bile atar. Burada itaat olur mu ya? Salan birisi yazmış yani. Ubeydullah sırtlan mıdır nedir? İşte e, derneğimizi şikayet etmişler. Derneğimiz Kur'an sünnet öğreten kim rahatsız oluyor da ediyorsa diyor. 60 bin lira, 60 milyon neyse ceza yazmışlar. Biz yine de işte Ullemre yöneticimize itaat ederiz falan diyorlar. Bu böyle bir şey değil. Mesele Allah'ın dininde hükmetmeye gelince bu büyük küfürdür. Allah'ın dininde bakın e, Yahudi ve Hristiyanlar o Maide 44 ayetinin nazil olmasına sebep olan Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın dininde hükmetmeye kalktıkları için bu ayet nazil oldu. Yani onlar dediler ki işte normalde rejim cezasını kabul ediyorlar uyguluyorlardı. Ama soylularından birisi bu cürmü işleyince e, işte Muhammed'e bir başvurun dediler. Belki onda hafifleten bir şey buluruz. Belki o farklı hükmeder. Zorlarına gitti, soylularına işte böyle rejim etmek. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size Allah'ın ile hükmedeceğim dedi ve Tevrat istedi. Yahudilerin alimleri getirdiler ve okurken parmağını koydular. Biz Tevrat'ta işte zina edenlerin tahmin edilmesi, yüzlerinin karartılmasını buluyoruz dediler. Ne yaptılar? Uydurdukları hükmü Allah'ın kitabına nispet ettiler. İşte Allah'ın dinden, dininden şeriat kılmak böyle bir küfürdür. Allah'a nispet ettiler. Rejmi de inkar ettiler. Hayır bizim dinimizde rejim yoktur dediler. Aralarında e, önceden Yahudi'ye Müslüman olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh, dedi ki şu parmağını kaldırsın rejim hükmü orada. Onun işaretiyle e, baktılar ki orada rejim hükmü var. Parmayla da gizlemişti. Yani Allah'ın hükmünü inkar etmek, kendilerinden uydurduğu hükmü Allah'ın dinine nispet etmek. İşte e, onlar Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden var ya işte onlar Kafirlerdir. Ayeti bu yüzden nazlı oldu. Onlar fasıklardır, zalimlerdir. Bu ayet bu yüzden nazlı oldu. Bu ümmetten de kim aynısını yaparsa aynı ayetin tehditinde büyük küfre muhatap olur. Ama beşeri bir hükümde bulunur. Yaptığı hükmün, yani beşeri hükümde bulunmanın günah olduğunu kabullenir. Buna izni olmadığını. Aa, işte mesela mevcut kanunlar var. Bu adam yönetici seçilmiş veya e, yöneticinin altında bir makama getirilmiş vali, kaymakam pozisyonda olabilir. Bununla hükmediyor. Ya ben bunun dinde uygun olmadığını biliyorum. Ama işte teamüller gereği böyle yapmak zorundayım diye kendine böyle bir şey söylüyor. Biz bunun büyük küfür işlerini söylemiyoruz. Ama iş Allah'ın dinine hükmetmeye gelince mesela beşeri hükümlerde de hükmedilebilir derse bu Allah'ın dinine hükmetmektir. Bakın. Bu yüzden bu büyük küfürdür. İstibdalde bulunursa, yani Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkarsa, mesela ben hırsızları hapsedeceğim derse bu küçük küfürdür. Ama Allah'ın dininin gereği hırsızları hapsetmektir. Ev kesme yoktur derse bu büyük küfürdür. Bunların arasını iyi ayırt edin. Birisi dinden çıkarır, birisi dinden çıkarmasa da büyük günahtır. Küçük küfürdür, eşittir. Evet, Şimdiye kadar güneçlerin yaptığı küçük küfür boyutunda gezerken biz kalplerini bilmiyoruz. Zahiren işte biz de Müslümanız Allah'ın indiriklerini en üstün kabul ediyoruz diyorlar ya. İşte beşer hükümlerde e, bu demokrasi bir trendir. Biz varacağımız yere kadar var, e, bineriz, sonra ineriz böyle tevirler yaptıkları için biz büyük küfür hükmünü vermiyorduk. Ama ne zaman ki namazı senden yasaklıyor, on yerine uydurulmuş bir namazı mecbur kılıyor ve başkalarının da Kur'an'a ve sünnete uygun, Nebi Aleyhisselatü uygulanmasına uygulamasına uygun namazı kılmasını yasaklıyor. Bunu suç olarak ilan ediyorsa ve bunu dinin gereği olarak açıklıyor. Sonra rejimin satın alınmış hocalar da çıkıp, işte maske takmak Allah'ın emridir diyorsa, onlara bunları dedirtiyorsa, maske takmak Allah'ın emriymiş. Nurettin Yıldız bela mı böyle söylüyor? Maske takmak Allah'ın emridir diyor. Bu ahmakları hiç düşünmüyorum. Bu Allah'ın emrini, Allah'ın nebisi hiç uygulamadı, sahabesi hiç uygulamadı. Bu dini eksik mi uyguladılar? Veba onların zamanda da vardı. Sıtma vebası vardı. Medine'de yaygındı. Hangisi maske taktı? Böyle bir şey Allah'ın emri ise peygamberin nasıl böyle bir emirden haberi olmaz? Sahabelerin nasıl böyle bir emirden haberi olmaz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üstelik ağızı örtülü bir şekilde, ağız kapalı bir şekilde namaz kılmayı yasaklamış. Nasıl Allah'ın emri oluyor? Peygamber acaba Allah'ın emriyle mi yasakladı? Bu insanlar bunu hiç mi sormuyor? Bu insanlar yani hoca vasfıyla e, bu sözü söyleyebiliyor. Maske takmak Allah'ın emridir diyebiliyor. Buna hiç kimse itiraz etmiyor. Ama biz maske takmanın şirk olduğunu delilleriyle açıkladığımızda işte ev maske takmaya şirk diyor. Maske takan herkes de tekfir ediyor falan filan. Çok rahat böyle yaygarlar koparıyorlar. İşleri güçleri magazin olmuş. Yani Kur'an'a ve sünnete ahirete iman eden bir edayla gerçekten samiyetle tabi olsunlar bakalım. Dönen oyunlar ne e, minvale doğru gidiyor. Adamlar bir başkası da çıkar haliyle, aşı olmak dinin gereğidir diyor bir başkası da. Yani Bilgeys'in pazarlamacılığını yapıyor. Din vasfıyla yapıyor bunu. Abdülkadir Polat mıydı? Neydi o serserinin adı? Aşı olmak gerekir diyor yani. Dinin, e, yani gelsin biz de olacağız falan filan insanlarda da buna teşvik ediyor. Yani ne güzel... Devlet sistemini kurmuşlar. Bu sisteme dini manada destek olacak uydularını da ayarlamışlar. Hepsi bir ağızdan e, hak dine karşı saldırıyorlar. Ama istedikleri, karşı, istedikleri kadar e, uğraşsınlar Allah'ın nurunu söndüremezler. Ve Allah'ın nurunu tamamlayacaktır. Ayetlerinde açıktır bu. Yeter ki biz o Allah'ın tamamlayacağı nurun ehlinden olalım. Mesele e, bizim hangi safta olacağımız alakalı. Yoksa Allah vaadinde e, haktır. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim emrimiz bulunmayan bir amelde bulunursa reddolunur. Bu kadar Müslüm hadisi bu. Bidatların genel manında reddi için e, delil olarak getirilen bir hadis. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Yani Allah'a yakınlaşma amacıyla e, bir amelde bulunacaksın fakat bu konuda Allah'tan bir izin yok. Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir izin yok. Bir meşruluk belgesi yok. Kim böyle bir amelde bulunursa o reddolunur. Kim böyle bir şeyi meşru sayarsa o da bu ayetin muhatabı olur. Yani kim böyle bir din koyarsa Allah'ın dinde meşru kılmadığı şeyi meşru kılan bir ortak edinmiş olur. Ya kendi nefsine ya, ya başkalarını. Resul'den başkası işte bizim e, ittibat evidi dediğimiz olay e, bu ayetle çok alakalı. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bizim Resulümüz kayıtsız şarj itaat edeceğimiz bir beşer yoktur. O Allah adına bu dini beyan etmekle mükellef kılmıştır. Ee, onun meşru kılmadığı bir şeyle Allah'a yakınlaşılmaz veya herhangi bir itikat e, söz konusu olamaz. İrbad bin Sariye radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra bize döndü ve gözleri yaşartan, kalpleri ürperten etkili bir vaaz etti. Birisi dedi ki Allah'ın Resulü sanki bu vaaz... Veda eden bir kimsenin öğütleridir. Yani vasiyette bulunuyor gibisin, sanki aramızdan ayrılacak gibisin. Bize ne ahd ediyorsunuz? Yani bize vasiyetiniz nedir? Allah Resulü buyurdu ki, size Allah'tan sakınmanızı, Habeşli bir köle dahi olsa idarecinizi dinleyip itaat etmenizi vasiyet ederim. Sizden kim benden sonra yaşarsa birçok ihtilaflar görecektir. Yani Nebi Aleyhisselatü vefatından sonra sahabeler arasında dahi birçok ihtilaflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerin sünnetine sarılmanız gereklidir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarlıp bırakmayın. Sizleri dinde sonradan ortaya çıkarılmış işlerden sakındırırım. Şüphesiz her sonradan icat edilmiş şey bidattir. Her bidatte sapıklıktır. Başka rivayette her sapıklıkta da ateştedir ziyadesi bulunuyor. Bunu Ahmet Talis, bu da Tirmizi i̇bn Mace ve başkaları sayısınatla rivayet etmiştir. Bu hadis ve benzer hadisler menheş derslerinde ayrıntılı olarak işlendiği için ve bu hadisin delalet ettiği yönler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 Bakın bu hadiste, Bukhara ve Müslim hadisi bu. Bu hadiste yani alimleri işte alimler aranızda bulunurken o alimlere ilimlerini unutturmak suretiyle hepsine bir anda ilimlerini unutturmak suretiyle kaldırmayacak demek ki Allah ilmi. Nasıl kaldıracak? İlimleriyle beraber o alimlerin canlarını alacak. Ne demek bu? Bu alimler bu ilmi kendilerinden sonra aktaracak kimse bulamayacaklar. Yani öğrenmeye aday bulamayacaklar. İlme ehil olmaya layık kimseler bulamayacaklar. Bunu yüklenebilecek kimseler bulamayacaklar, aktaramayacaklar. Aktarmaya çalışsalar da bu işi yüklenemeyecekler. Böyle bir iptiladan bahsediliyor. Sonra cahillere cahiller kalır geriye. O ilmi yüklenemeyen insanlar kalır ve bu cahillere fetva sorarlar. Onlar da reyleriyle fetva verirler. İlim demek, demek ki reyin zıttıdır. İlim, Evza-i söylediği gibi Allah Resulü'nden ve ashabından aktarılanlardır, başkası ilim değildir diyor. O halde alimlerin vasfı neymiş? Meseleleri en güzel reylerle yorum yapanlar değil. Allah Resulü'nden aktarılanları en iyi muhafaza edip e, ilgili yerlerde delilleri istinbad ederek kullananlardır. Bu delillerdir yani ilim. Bu cahillerin vasfı da bu ilimden nasibi olmayan, Kur'an ve sünnet rivayeti ilimlerinden nasibi olmayan Dolayısıyla bundan nasip olmadığı için meseleleri aklıyla yorumlarda bulunan, reyleriyle yorumlarda bulunan kimselerdir. İşte mantığı neye uygun görürse ona helal, neye uygun görmezse ona haram diyen kimseler. Bunlar cehaletleriyle, yani rivayete dayalı olmayan, selefe dayalı olmayan bu reyleriyle fetva verecekler. İnsanlar bunlara soracak böylece hem kendileri sabahacak hem de onlara soranlar sapmış olacaklar. Ahbibin Malik el eşcai radyolan diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ümmetim 70 küsur fırka ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri meseleleri kendi şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. Bunu Ebu Züra'yı tarihinde hakim, Bezzar, Taberani, İbni Beas'ın ve başkaları rivayet etmiştir. Bunun pek çok tarikten, bazıları işte İslam'dan Nuaym bin Hammad bulunması sebebiyle eleştirmişler. İleri geri konuşmuşlardır. Biz bunu Nuaym bin Hammad dışında pek çok tarikten tespit ettik. Kıyas ve taklide reddiye risalesinde rivayet yollarını zikretmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam Bizden Olmayanlar kitabında da yazmıştık. Yani tarikleri zikretmiştim. Yani Nuhayn bin Hammat dışında da pek çok yoldan sabit olmuştur. İbn-i Teymiye Rahimullah kendi zamanda Fetevası'nda e, bu hadisin sıhatını e, savunmuş. Karşı çıkanlara reddiye vermiştir. Aynı şekilde Zehebi de öyle. E, hadis neyden bahsediyor peki? Bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını bildiren pek çok. Yani mütevatir yolla gelen hadiste bir tanesi de bu. 73 fırkaya ayrılacak. Bu mütevatir. Bu fırkaların en kötüsünü bildiriyor bu hadis. Nedir o? Mesellere reyleriyle kıyasta bulunan, şahsi görüşleriyle kıyas yapan, helali haram, haramı helal kılan. Nitekim i̇bn Ömer radyalanmadan gelen bir rivayette, helali haram kılmak, haramı helal kılmak gibidir, diyor. Yani bunların arasında farkı yoktur. İkisi de Allah'a nispet edilen bir hükümdür. Ve Allah'ın izin vermediği şeyi Allah'ın dininde meşru kılma şeyine tabidir. Kıyasla verilen hükümler, bu kapsamda. Peki, bugün günümüzde bakın, pek çok İslam'a davet eden gruplar, kişiler, şahıslar, hatipler var. Kim bu hadisin gereği olarak? Kıyas yapmayı dinin temel hüküm dayanaklarından sayanları batıl görüyor. Bilakis kendileri buna çağırıyorlar. Bunun batıl görülmesine de karşı çıkıyorlar. Nerede İslam daveti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı ümmetin tertemiz Gecesiyle günüzü eşit aydınlıkta olan menheci nerede o zaman? Nasıl Peygamber Aleyhisselatü bu ağır sözlerle reddettiği bir şey dinle temel dayanık haline getirilmiş bugün? Sen bugün kıyasa karşı çıktığında işte onlar şahs, onlar zahiri falan filan diye bir sürü dinize atıyorlar bakın. Peygamber nerede, ashabı nerede, siz neredesiniz? İbn-i Hamur diğer rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İsrailoğullarının durumu aralarında başkalarından esir aldıkları kimselerin çocukları yayılıncaya kadar mutedil devam etti. Onlar reyler görüş belirttiler. Hem saplar hem de saptırdılar. Burada kastelenin şu. Mesela savaşta e, esir alıyoruz. Bunlar işte cariye köle ediniliyor. Bu kölelerin çocukları yani başka milletlerden olan İslam'a sonradan girmiş e, bu e, kavimlerin insanları böyle İslam'a girince ne oluyor? İslam'ın yani o Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından ashabına aktarılan o dinin temel kökenleri, menheci tam olarak bu kimseler tarafından idrak edilmiyor, bilinmiyor. Ömer Radyo'nun sözü de bu manadadır. İslam'ın izzetini ne zaman kaybedeceğini düşündüm ve anladım diyor. Diyor ki... Ne zaman ki cahiliyeyi bilmeyenler söz sahibi olur, o zaman İslam nimetini kaybeder diyor. Cahiliyenin tehlikesini bilmeyenler e, olayları yani hani neden ona ileri görüşlü olarak değerlendiremezler bir takım sözlerin arkasından neler geldiğini çok iyi tespit ve tayin edemezler. Mesela Ahmet bin Hamed Rahimullah'a geçtiğimiz haftalarda nasıl örnek verdik? İşte Kur'an mahluktur ve buna benzer manedeki sözlere şiddetle karşı çıkmış ama diğerleri o kadar karşı çıkmamış. Hatta önemsememiş bu konuda takıya falan yapmışlar. Ahmet bin Amber takıya yapanlardan da yüz çevirmiştir. Hangi sebeple? Bu sözün arkasından, bu ümmetin başına ne büyük bela geleceğini iyi teşhis ettiğinden. Cahiliyeyi iyi bildiğinden yani. Ama mesela reylerle hükmetmekte ne var ki? Yani dinde işte böyle de hükmedebilirsin. Bugün din adına konuşan, söz sahibi olan proflar falan filan veya şeyhler, hocalar bu konuyu çok sakıncalı bir şey zannediyorlar. Halen daha böyle devam ediyorlar. Halbuki bu büyük bir illet olarak bildiriliyor bakın bu hadiste. Reyleriyle görüş belirttiler, hem saplar hem saptırdılar. Yani az önce geçen bu Karp ve Müslüm'ün rivadettiği hadisle aynı şeyi söylüyor. Cahilleri önder edindiler. Cahiller derken yani külli, hiçbir şey bilmeyen cahiller demek değil bunlar. Menheci tam iyi bilmeyen, tam idrak etmeyen, iyi düşünemeyen, iyi tedebbür edemeyen bu, e, rivayetlere ve bu rivayetlerin delalet ettiği manelara tam vakıf olamayan, idrak edemeyen kimselerdir burada cahilleri lakası denir. Ve bunlar e, işte hakkında nas bilmedikleri konuda rey belirtmekte sakınca görmediler yani şu meselede işte fetva soruluyor bana misali olarak e bu konuda hadis var mı yok Ben benim görüşme göre böyle dediğim anda ne yapıyorum rehim bir görüş belirtiyorum karşıdaki de bunu dine dinliyor bakın selef bu konuda uyarıyor ata-ı rahimullah'tan aktarmıştık bunu dariminin müsteninden bir mesele soruyorlar bu konuda bir rivayet bilmiyorum diyor kendi görüşünü söyle o zaman diyorlar benim görüşümün din edilmesinden Allah'a sığınırım diyor. Demek ki soru soran kimsenin de uyanık olması lazım. Sadece sorulan kimsenin değil. Sorulan kimse böyle Ataraymullah gibi bir uyanık olacak. Öyle her soruya cevap vermeyecek, her şeye yorum yapmayacak. Soru soruyu soran kimse de uyanık olacak. Kardeşim bu onun görüşümü vahiy mi? Yani Allah Resulü'nden aktarılan bir şey mi? Veya asabından aktarılan bir şey mi? Bunun ayırdığını iyi yapacak. Bize sorulan meselelerde de böyle... Yani bazen öyle e, daraltılıyor. İlla cevap isteniyor. Ve olur ki boşluğumuzun tek bu meselede. Ben böyle yaparım diyorum. Adam bunu ne yapıyor? Dinde olması gereken bir şey gibi alırsa o onun artık şeyi. Çünkü ben onu nasıl olarak söylemedim bunu. Sen ne yapıyorsun peki böyle bir mesele dediği zaman. Ben böyle yapıyorum. Bu din midir? Bunun din olmadığını iyi bilmesini lazım demek soruyu soran kimsenin de. Hayır benim yaptığım, benim kendimden söylediğim görüşler kimse için din olamaz. Siz... Vahiyle ile gelen, rivayetle gelen ile beşerden geleni iyi ayırt etmek zorundasınız. Hepimiz için geçerli bu. Vahiyle, ile dışındakileri ayırt etmek. Yani menheşte en önemli belirici uluslardandır. İşte bu ayette bununla alakalı. Allah'ın dininden bir şeriat kılan bir ortak edinmeyin hiçbir beşeri. Ebu Ureel Radyalent'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Amr bin Amir el-Huzayy'nin cennette bağırsaklarını sürdüğünü gördüm. Çünkü o sahibi olarak hayvan salan ilk kişiydi. Said bin Müseyyep dedi ki, sahibe müşriklerin ilahlar için serbest bırakarak onlara hiçbir şey yüklemedikleri hayvanlardır. Yani bunu ibadet amacıyla yapıyorlardı. İşte şu deve ben bunu Allah için adadım diyor. Buna sahibe diyorlar. Bu serbestçe yayılır. E, yaylalarda, meralarda. Buna kimse dokunamaz. Buna yük vurulmaz. Yani o bir çeşit kutsal kabul edilirdi. Bunu ilk yapan kişi Amr bin Huzay'dır. Amr, e, Amr bin Amr el Huzay. Bu sebeple bu Nebi Aleyhisselatü Vessel'dan önce yaşamış. Pek çok şirke önderlik etmiş birisidir. Arap topraklarına da ilk putçuluğu Şamlılardan görüp e, nakleden, aktaran kişidir aynı zamanda. Amr el Huzay. E, yani pek çok şirk olan Bidat'in önderliğini yapmıştır. Demek ki o toplumda bu önder kabul edilmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği dinden böyle saptırıcı önderler sebebiyle başka şeyler din edilmeye başlamışlar. Dinde bidatlar çıkmış. Böyle şirke Evet Bu hadiste Bukhari ve Müslim'de son olarak 22. ayeti, Şura Suresi 22. ayetinin mealini okuyarak bugünkü ders tamamlayalım inşallah. Zalimleri kazandıklar dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün. O da üstlerine çökü vermiştir. İman edip salih amelileri işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütfun ta kendisidir. Evet, küfredenleri ve şirk koşanları tehdit eden ve iman edip salih amel işleyenleri müjdeleyen bu ayetle bu dersi noktalayalım inşallah. Allah azze ve celle izin verirse e şura suresi 23. ayetiyle bir sonraki dersten devam edeceğiz. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke ve etûb